Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve neûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyâti amalina men yehdihillâh felâ mudillâle ve men yudlil felâ hadiyâle ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdâhu lâ şerîkâ leh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 Beki elhamdülillahi'llezî lem yetekiz feleten ve lem yekul lehu şerîkun fi'l mülk ve lem yekul lehu veliyyun min'ez zulli azîm. İsra Suresi son ayetinde cenab Hak o Allah'a hamd etti ki onun hiçbir çocuğu yoktur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 Meryem oğlu İsa'yı da sayar, e, din adamlarını, bilim adamlarını da sayar. Dolayısıyla kim olursa olsun, Allah'ın e, helalini haram, haramını helal olarak ortaya koyan e, kişilerin e, kabul edilmesi onları putlaştırmaktır, onları Rab kabul etmektir. E, evet.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 Dolayısıyla bunları yöneten, yönlendiren bir Rab vardır. Ee, zararlı hayvanları şehirlerin dışında yaşatan, e, o yaşamasına e, yönelik kurallar koyan bir Rab vardır. Güneşe hükmünü geçiren, suya ateşe hükmünü geçiren ve e, hepsinin Allah'a itaat ettiği bir Rab vardır. İnsan olu bu Rabbi bırakıp da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 ve abla nizam kelamullahi melik al aziz al-alam kema kâl allahu teâlâ ve taâlâ fil kelam ve iza kureyân kureyân festemi ola ve ansıto lâleküm turhamun auzu billahi min şeytanir raje rahim inna dîna îndallâhi l Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah inahmeduhu ve nesta'inu ve nestağfirullah ve na'udu billahi min şururi anfusina ve min seyyati ammalina men yehbihillah vela gudillene فمن يضل فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا بلذنهم خيره قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم Allahu Teala min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bakkal <Fat> <Sessizlik> el-hamdulillahi Lәzi lәmi ve lәmi yekullәhu şlikin fәl mülk ve lәmi yekullәhu bәliyün mәnәdülle ve O Allah'a hamd etki.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 Namaz sonrasında da Allah'la bağımızı koparmak değil. Namazda ıı, akümüzü yenilediğimiz, şarj ettiğimiz bir durumda diğer namaz vaktine kadar ıı, istikametimizi dosdoğru edip yaşadığımız, ıı, çalıştığımız, ıı, yaptığımız herhangi bir şeyi ıı, Allah'a kulluk haline dönüştürmek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 öne çıkartmayan e, putlara da, küfre de, de itirazsız bir insan haline geldik. E, dinin lahire başladığını unutmayalım. E, yeniden e, şeytana, şeytanın yoluna, tavuklara, zalimlere karşı e, cihad edemiyorsak, ayaklanamıyorsak bile psikolojik olarak e, zihin ve gönül dünyamızda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 Allah'ın sevmemize müsaade etmediklerini sevmediğimiz gibi sevilecek insanları da bir insan olarak, bir beşer olarak ölçülü şekilde severiz. İster hayatta ister öldükten sonra olsun. Hiçbir kimseyi kutlaştırmayız, yüceltmeyiz, aşırılığa götürmeyiz. Ölçüsüz sevmeyiz. İsterse bu peygamber olsun. Tevbe suresi 31. ayette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 Allah'ı Rabb gibi görmemesi onu rızık veren, yardım eden, yaratan ama hayatına karışmayan bir tanrı olarak görmesi de terhidle bağdaşmayacak, Allah'ın temel özelliğini inkar edecek bir müşrik kategorisine indirir. Yani Allah namazını yaşarsın, <gülüyor> yağmuru yağdırsın, göklere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 Kela Allahu Malikul <Sessizlik> Azizil kema